Nahmidu ve nesstaini ya eyyühe anna süttekuu rabbakum unlezihi khalaqakum min nefsin rahida ve khalaqa minha zavjaha ve bethe minhuma ricalan kethiran ve nisa ve taqla allezhi tesailune bihi vel arham innallaha ikanu aleykum rakiba Ya eyyühe allezine amru taqlaha ve kuuluk evlen sezida yusil lakum ve yakir lakum dunubakum ve men ve اما بعض عباد الله ان استقل حديث كتاب الله فاخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر من ملتثاتها وكل ملتثه بدع وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار اللهم على عبدك ورسولك محمد اللهم صل على عبدك ورسولك محمد اللهم على عبدك ورسولك Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getiriyorum. Erl-i Sünnetler Cemaati itikadi özelliklerine devam edeceğiz inşallah. En son 29. özelliği almışız. Bugün nasipse 30'dan devam edeceğiz. Allah hamdolsun yeni bir sezonda bizi gene bir araya getirdi. Ona kadar hamd desek şükür azdır. Elhamdülillah. Evet, ok. Bismillah. Onların işleri aralarında şura danışma iledir. Allah Azze ve Celle mümin kullarını Över'e şöyle buyurmuştur. Onların işleri aralarında danışma iledir. Şura 38. ayet. Bu onların genel ve özel herkesi ilgilendiren hem dini hem de dünyevi işlerini kapsar. Aynı şekilde Allah Subhanahu ve Teala Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme aklının yeterliliği, görüşünün doğruluğuyla birlikte şura'yı emretmiştir. Allah subhanehu ve teala buyurdu ki iş hakkında onlara danış. Ali İmran evet, şura, Kur'an-ı Kerim, Peygamber aleyhisselatü vesselamın hadisleri yine ümmetin selefinin en fazla başvurduğu ümmete tavsiye ettiğinelerden Sosyal mekanizmalardan bir tanesi. Biz buna daha çok ne diyoruz? Şura kelimesiyle ifade etmiyoruz da istişare kelimesiyle ifade ediyoruz. Yani bizim dilimize istişare kelimesiyle geçmiş. Şura biraz daha sanki bu işin neyi? Bizim kültürümüzde resmi boyutu. Yani uluların boyutu. Devlet idarecilerin boyutu. Halbuki biz buna Türkçe'de istişare diyoruz. İstişarede hayır vardır. Hep bu tür atasözleri de zaten genel itibarıyla Kur'an'ın amir emirleriyle Peygamber aleyhissalatü İslam'ın hadislerinden bize ne yapmış? Miras kalmış. Şura İslam'ın olmazsa olmazı değil. Yani ne demek? Ne demek olmazsa olmazı değil. Yani illa şura yapılacak diye bir kaide yok. Şura yapmakta fayda var. Şura neticesinde istişare yapan adamın o istişarenin ya da şuranın sonucunu uygulama neyi yok? Mecburiyeti yok. Ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine baktığınız zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam genelde istişare yaptığı zaman ne yapmıştır? O istişarenin sonucunu uygulamıştır, tatbik etmiştir. Ama Ehl-i Sünnet ve el temel bir kural vardır, bunu unutmayın. Devlet idarecisi şura yapar ama şuranın sonucunu uygulamak zorunda değildir. Devlet idarecisi şura yapar ama şuranın sonucunu uygulamak zorunda değildir. Maslahat neyi gerektiriyorsa, kendisi neye uygun görmüşse onu yapabilir. Ancak o zaman doğacak bütün sonuçlardan tek başına mesul olur. Doğacak bütün sonuçlardan tek başına mesul olur. Yani ne demek? Bir nevi yenilgi halinde ya da başarısızlık halinde doğacak bütün o olumsuz sonuçları kendi sırtına kendi eliyle yüklemiş olur. İşte şura bir nevi nedir arkadaşlar? Mesuliyet paylaşımı. Mesuliyet ne? Paylaşım. Yani yük paylaşımı. O bakımdan şura uygulandığı zaman ama kimle İyi insanlarla, şura'ya ehil insanlarla uygulandığı zaman hem faydası vardır ne bakımından? isabet yani doğruyu bulma bakımından hem de idareciyi manen ve psikolojik açıdan ne yapar? Destekler. Çünkü tek başına ne yapmamıştır? Karar vermemiştir. Etrafındaki insanlarla birlikte <gülüyor> karar vermiştir. Bu da yerde doğabilecek neleri fitneleri, İleride doğabilecek neleri? ihtilafları ne yapar arkadaşlar? Bertaraf eder. Kaldırır. Ha. O bakımdan şura'nın istişarenin çok faydaları var. Ancak dediğim gibi önemli olan idarecinin masraatı. Yani bizler de günlük hayatımızda istişareler yaparız. Ama her zaman bu istişarenin sonucunu ne yapmayız? Almayız. Eğer istişarenin sonucunu illa da almak farzayın olsaydı zaten bineyi olmazdı bu işin. Kaçışı olmazdı. O zaman zaten kimse istişareye başvurmazdı. Bakın dinimizin vermiş olduğu koymuş olduğu hükümler birbiriyle doğrudan alakalıdır. Eğer illa da istişarenin sonucu alınmalıydı, alınması gerekirdi derseniz kimse istişare yapmaz. Siz baştan kesmiş olursunuz zaten. Çünkü niye? Yani adam bir istişare yoluna girdi mi Girdi, istişare yaptı mı? Yaptı. Ortaya bir sonuç çıktı mı? Çıktı. İlla da onu almak zorundadır, değil mi o zaman? E o zaman adam belki istemeyeceği bir şey çıkacak, netice itibarıyla hoşuna gitmeyecek bir şey çıkacak. Baştan o zaman bunun tedbirini alır. Ne yapar? Yok. İstişare yapmaz. Heh. Soruları daha sonra alıyoruz. Demek ki, demek ki istişare, istişare, sonuç itibarıyla, sonuç itibarıyla. İlla uygulanması gereken bir olgu değil ama ama ümmet için çok faydalı bir olgu. Mesela ne diyor ayet kerimede? Onların aralarındaki işi şura'dır. Yani Müslümanları tanımlarken Müslümanlar diyor aralarında ne yaparlar? Şura yaparlar. Yani istişare yaparlar. Neden? Neden? Neden? Çünkü din ferdi bir din değil. Ne demek ferdi bir din değil? Yani şahsı kendisine inmemiş. Yani toplumun geneline inmiş. E toplumda nelerden oluşuyor? Fertlerden oluşuyor. Öyle kararlar vardır ki, öyle kararlar vardır ki istişare yapmakta ne vardır? Fayda vardır. Ama öyle kararlar vardır ki istişare yapmamada fayda vardır. Yani bunlar nedir tabii? Bunlar şimdi bizim alanımız değil. Bunlar fıkıhta sayılmıştır yani. Alimler bunları serdetmişlerdir. etmişlerdir. Ha, buna dikkat edeceğiz. Bu birincisi, birinci önemli nokta. Demek ki ha, Müslümanların aralarında ne var? Şura var. Yine Peygamber aleyhissalatü sahbe sahabeyle alakalı Allah Azze ve Celle diyor ki ve onlara ne yap? Meselelerde, hususlarda ama bunlar dini hususlar değil elbette. Yani ne? Dünyavi hususlar. Onlarla ne yap? İstişare yap. Ve şabir bun fil amrdi ve şavirum fil Şimdi peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve istişareleri var. Mesela Hendek savaşını hatırlayın. Ne hatırlayın? Hendek. Bu Hendek'in neyi? Kazılma hareketi. Orada selman Farisi'nin bir dehası var değil mi? Ortaya bir şey koymuş daha önceki tecrübeleriyle. Çünkü İran'da bu ne? Yaygın bir savunma. Çünkü Hendek diğer savaşlardan farklı. Diğer savaşlar savunma öde aynı zamanda ne? Hücum değil mi? Hendek'te ne var bir Savunma var. He. Orada ne yapıyor? Peygamber aleyhissalâtu Vesselam yani bu istişarenin sonucunu uyguluyor ve ne yapıyor? Netice alıyor. He. Şimdi ayet-i ki emir, ayet-i kerimedeki emir, İbni Hazm'ın veya onun şakilesinde giden, yani ne demek onun şakilesinde giden? Onun yolunda gidenler tarafından Allah'ın peygamberi bir emri olarak anlaşılmıştır. Yani ne demek? Allah diyor, peygamberine bile sahabene danış diyorsa, evleviyette bizim birbirimize danışmamız nedir? Farzayındır. Halbuki biz biliyoruz ki, iki türlü emir var değil mi? İki türlü emir var. Birinci emir ne? Ney? Bildiğimiz anlamda emir. İkinci emir ne? Temenni ya da terci dediğimiz emir. Yani ne demek temenni ya da terci dediğimiz emir? Yani yapsanız daha, Güzel olur emri. İşte burada da o var. Yani bir örnek verelim, bir örnek verelim. Diyorum ki ben Muhammed Fatih'e kalk. Vurguya bakın, kalk. Yine diyorum ki ben Muhammed Fatih'e kalsana kalk. Vurguyu gördünüz mü? He, yani her emir sigası, birazdan açıklayacağım nasıl olduğunu, her emir sigası bizim bildiğimiz anlamda emri ifade etmez. Bazı emir sigaları temenni ve terecci sigalarıdır. Yani ney? Yapılsa daha güzel olur. Yani bir temennidir. Yani bir nedir? İstektir, taleptir. Yoksa illa da ne değildir? Emir değildir. Yani mesela, mesela Allah Azze ve Celle'ye diyorsun ki beni bağışla. Ne diyorsun? İğfirli. Şimdi sen Allah Azze ve Celle'ye tasayturu olan, tahakkümü olan bir adam mısın? E değilsin. Ama bakın emir silbası kullanılmış orada. Beni bağışla. İşte ki oradaki emir ne? Temenni ve ne? Tereccih. Yoksa Allah Azze ve Celle, Peygamber Aleyhisselatü ha, farz-ı ayin olarak illa her işte onlara ne ak? Danış demiyor. Eğer öyle olsaydı, eğer öyle olsaydı, kurma aşılama hadisesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hata etmezdi. Yanılmazdı. O halseyi biliyorsunuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aşıladığı hurmalar ne yaptı? Kurudular değil mi? Tutmadı. Neden? Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hurma aşılama olayında çok ne değil? mütemek değil. He, şura olayında gider ne yapardı? Danışırdı. Yolunu yordamını öğrenirdi ona göre yapardı. He. Ama bazı meseleler vardır. Onlar temel kararlardır. Mesela Hudeybiye olayı. Ne olayı? Hudeybiye olayı. Orada Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam ne yapmadı? Şura yapmadı. İstişare yapmadı. Vahyin gereğini. Ama hangi vahyin gereğini? Birileri için gayib olan vahyin gereğini uyguladı. Kolay mı Muhammed Resulullah yazılmayacak oraya? Hazreti Ömer'e itiraz etti değil mi? Keza Ebu Cendel olayı. He, yani bunlar Ne demek? Yeri geldiğinde istişare yapılır. Yeri geldiğinde istişarenin neticeleri ne yapılır? Uygulanır. Ama mülzem değildir. Yani ne demek mülzem? İlla da onu uygulayacak değildir. Kaldı ki istişareyi kimle yapacaksınız? O da apayrı bir dert. O da apayrı bir dert. Kaç tane ehil adam bulursunuz işte istişare yapacak? Kaç tane ehil adam bulursunuz? He, çok önemlidir bu. O bakımdan ehl sünnet istişare yapar. İstişareyi bir fazile sayar, bir üstünlük sayar, erdem sayar ama istişarenin hükmü olarak farzay hükmü vermez. İstişarenin sonucunda da illa o sonuç uygulanacaktır diye neye bir karara varmaz. Ha, buna dikkat edeceğiz. Şimdi oku. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile çok müşaverede bulunurdu. Ashabı da radiyallahu anhım. Kendi aralarında meşveret yaparlardı. Bu sebeple ehli sünnet insanların en çok meşveret yapanları tek başına hareket etmek ve başına buyrukluktan en uzak olanlarıdır. Onlar bunu Allah Azze ve Celle'nin emrine itaat, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ederek ve şura'nın sayısız faydaları bildikleri için yaparlar. O meşverette bulunanlar arasında ülfet tohumları eker, Müslümanların arasındaki bağı kuvvetlendirir. Onlar ne zaman? Hedefin ve maslahatın bir olduğuna inanır, maslahatları birleştirmenin şuuruna varır ve onu gerçekleştirmeyi düşünürlerse aralarındaki muhabbet kuvvetlenir, ülfet bağı sağlamlaşır. Düşmanlığı gerektirecek şeyler kaybolur gider. Müminlerin emiri Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh şöyle der. Müşavere ne güzel yardım, başına buyrukluk ise ne kötü hazırlıktır. <gülüyor> Sonra tek bir görüş eksik ve hatalı olabilir. Ama görüşler görüşler çoğalıp ittifak ederse yardımlaşma hasıl olur. Doğruya isabet eder, ederler ve başarıya ulaşırlar. Bu sebeple Eylül Sünnet bel cemaatin işleri arasındaki aralarında şura iledir. Onlar başlarına gelen felaket ve musibetlerde, karşılaştıkları hadiselerde müşavirede bulunurlar. Birbirlerinden görüş alıp istifade ederler. Böylelikle maslahatlar gerçekleşir, mercedet bertaraf edilir, Rab Celle ve Ala'nın rızası, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba hasıl olur. Gurur kuruntularının kendilerine her, her şeyi yaptırdığı diğerlerinde ise durum aksinedir. Onlar kendilerine gereğinden fazla güvenmişler, şuraya hakkını vermemişler, onun kadrini bilmemişlerdir. Onların hataları ne kadar çok, doğruları ne kadar azdır? Yani mesela ehli sünnet dışı bir grup fırka <gülüyor> örneklendirecek olursak Şia'yı örnek verebiliriz. Şia'da imam nedir? Zaten masumdur değil mi? Masum olan bir insanın şura ihtiyacı yoktur. <gülüyor> Masum olan bir insanın şura ihtiyacı yoktur. Masum demek hata yapmaktan beri demek. Hata yapma ihtimali olmayan insan demek. Hal böyle olunca, yani onu şuura yapması haşa Allah'ın kula sorması gibi olur. Onu şuura yapması haşa Allah'ın kula sorması gibi olur. Allah'ın kula sormaya ihtiyacı var mıdır meseleleri? Çünkü Allah hata yapmaz. E netice itibariyle he, Peygamber aleyhissalatu vesselam masum olduğu halde peygamber olması yönüyle onun bile biz şuura yaptığını ne yapıyoruz biliyoruz değil mi? Onun bile şura yaptığını biliyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şura yapınca bu şuranın neticesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyevi bazı işlerde hata yaptığını biliyoruz. Namazı ne yapmak? Fazla ya da kısa kalmakta, kılmakta olduğu gibi değil mi? Heh, bunlar bizim karşımıza çıkabiliyor. Peki bu nedir? Bu insanın beşer yönü. Boşuna dememişler. Beşer, şaşar. Heh, Peygamber aleyhissalatü din adına bir yanlış yapmamıştır hatta. Tasih edilmiştir, düzeltilmiştir. Mesele tercih meselesidir. Ama bazı meseleler vardır, bazı meseleler vardır. Orada hata yapma ihtimali beşer için çok fazladır. Çünkü niye? Beşeri tasih eden ne değildir? Cibril değildir. Kimdir? Yanındaki insandır. Kimdir? Yanındaki insandır. Hani bir şeyin bir şeyhe söylediği gibi ya benim şeyhime bunu söyleyen adam cahil bir adam tabii. Ehli tarihten bir adam. Ya benim şeyhime vahi geliyor. Bunun üzerine diyen avamdan bir insan da diyor ki avamdan vallahi diyor arkadaşım benim bildiğim vahiy peygamber aleyhissalatu vesselamla kapandı, kesildi. Neden? Vahi peygamberlere gelir. Ha, benim bildiğim peygamber aleyhissalatu vesselamla vahiy kapandı. Demek ki diyor yani beşer cinsinden, Beni Adem'den, en son vahiy alan kimdi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dı. Ama bildiğim diyor benim, hayvanlara vahiy kıyamete kadar gelir. Hayvanlara vahiy kıyamete kadar gelir. Çünkü Allah hayvanlara da vahiy eder. He, o kıyamete kadar devam eder. Ama beşer cinsinden, yani insan cinsinden, <gülüyor> Vahi bitmiştir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ha, hal böyle olunca, hal böyle olunca demek ki kimseyi Jibril ne yapamaz? Tasih edemez. Düzeltemez. İşte burada şuranın faydası ne yapar? Devreye girer. Burada aleykümselam. aleykümselam. Şuranın faydası devreye girer. Yani şura boğabilecek hataları engeller. Peki dini meselelerde, ilmi meselelerde şura yapılır mı? Selam. Aleyküm ve rahmetullah ve aleyküm. Ne demek dini meselelerde şura yapılır mı? ilmi meselelerde? Yani bir mesele tartışılacak değil mi? Bir mesele tartışılacak. Mesele ile alakalı herkes dilini ortaya koyar. Peki burada şuranın varmış olduğu karar mı önemlidir? Yoksa Doğru ya da doğruya en yakın karar mı önemlidir? Doğruya, en yakın. Elbette doğruya. En yakın karar önemlidir. Ama maalesef <gülüyor> meşhuriyetlerde şuralarda artık ne olmuştur biliyor musunuz? Arkadaşlar. El kaldırımı olmuştur. Yani bir mesele tartışılır. Tartışan dokuz kişi vardır. Altısı el kaldırdı mı? Yani o mesele ne olmuştur? Doğru kabul edilmiştir. Hayır böyle bir şey yok ya bir sünnet vereceğim. Hatta. Böyle bir şey yok. He. Yani bir meselede cumhurun görüşü İlla da doğruyu yansıtır değil. Ha, alınabilir o ayrı. Ama cumhurun görüşü illa da doğrudur iddiası ehl-i sünnetin usulünde yok. Sadece nedir? Sadece nedir? <gülüyor> o, Müslüman için bir nedir? İtminan sebebidir. Ne demek itminan sebebi? Yani kalbinin daha mutmain olmasının bir nedenidir. Yoksa illa cumhurun görüşü yani bağlayıcıdır, yüzde yüz doğrudur diyemezsiniz dediğiniz an o zaman bu işi demokratik yollarla halletmiş olursunuz. Ne demek demokratik yollarla halletmiş olursunuz? Sayısal değerlerle. Yani işte 3'e iki, dörde üç, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şura'dan ben istişareden bunu anlamayalım. Ehl-i Sünnetin usulünde bu yok. Demek ki, demek ki Ehl-i Sünnet vel cemaatte şura bir erdemdir, bir fazilettir. Ancak illa da yapılması gereken bir unsur değildir. Sonucu da ne yapmaz illa da idareciyi ne yapmaz bağlamaz. Ama idarecinin ya da şuurayı yapan insanın hataya düşmesini engelleyebilir. Bazen engellemez. Engelleyebilir. Ya da hataya düştüğünde hataya düştüğünde yalnız kalmaktan onu ne yapar? Kurtarır. Böylelikle fitnenin hilafın çıkmasını ne yapar? Engeller. İnsanların kalplerini birbirine ne yapar? Daha fazla ısındırır, bağlar. Bizim için şura bunu ifade eder ve şura, şura Ehl-i Sünnet'in çokça başvurduğu nelerden? Sosyal amillerden de bir tanesidir. Evet, bir sonraki nokta. Allah yolunda infak bağlı. Ehl-i Sünnet, insanlar arasında Allah yolunda en çok infakta bulunanlar tüm hayır yollarında en çok harcayanlardır. Onlar bilirler ki, mal Allah'ın malıdır. Onları, o mallara Allah halef kılmıştır. Ve o, Subhane ve Teala, insanları kendi yolunda, infak etmeye teşvik etmiş, infak edene de, dünyada ve ahirette, büyük sevap vaat etmiştir. Aynı şekilde, Allah Azze ve Celle, cimrilik etmekten sakındırmış, cimrilik yapanı, dünyada ve ahirette cezalandırmakla tehdit etmiştir. Onlar Allah indindeki büyük sevabı isteyerek onun indindeki şiddetli cezalandırmadan korkarak infakta bulunurlar. Sonra onlar şayet Allah yolunda infak etmezlerse Allah'ın onları kendileri gibi olmayan başka bir kavimle değiştirmesinden korkarlar. Bu sebeple onlar çok büyük miktarda malı mescitler inşa etmek, cihadı ve mücahitleri desteklemek, fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için infak ederler. Allah'a mallarını, daveti desteklemek yoluyla, Allah'a basiret üzere, ikhlaslı bir şekilde çağıran davetçilere yardım etmek, faydalı kitapları yaymak yoluyla ve daha başka hayır ve ihsan çeşitleriyle Allah'ın dininin tebliğ yolunda harcarlar. İnfak biliyorsunuz dini bir vecibe. Yani bunun zekat boyutu var, bunun sadaka boyutu var. Ancak infakın dini vecibeden öte bir özelliği daha var. O da ne? Kültüre yerleşmiş olması. Yani ne demek kültüre yerleşmiş olması? Yani infak dini bir zorunluluk. Eğer zekatsa farz. Sadakaysa ne? Sünnet. Ancak bunun ötesinde bir de kültürün içine girmiş olması. Kültürle karışmış olması çok önemli. Şöyle bir bakın eskiye, şöyle gidin bir eskiye. Yani mesela Osmanlı'nın başlarına gidin, ortalarına gidin, hatta sonlarına gidin. İnfak, dini vecibe olduğu kadar aynı zamanda o toplumun bir neydi? Kültürüydü kültürü. Yani ne demek kültürüydü? Dindar olanı zaten yapıyordu. Dindar olmayanı bile yapıyordu. Bakın, dindar olanı zaten yapıyordu. Çünkü dindar adam, dini vecibelere bağlı adamdır, değil mi? Dindar olmayanı bile yapıyordu. Çünkü niye? Kültürü öyle bir işlemişti ki, vakıf medeniyeti, vakıf. Vakıf. Bir bakıyorsun, dinle çok alakası yok. Arası da belki içki bile içiyor. Bazı hatlar bile karıştırıyor. Ama... Bir müteberri yanına gittiği zaman, bir müteberri yanına gittiği zaman, bir talepte bulunduğu zaman, bir bakıyorsun, kasayı açık verin. Çünkü niye? O dini ve cibe kültürün içine girmiş. Bugün to Türk toplumunda, yani bizim toplumumuzda maalesef, bu kültürden kalkmıştır arkadaşlar. Kültürümüzün içinde yok. Dini vecibe olarak kalmıştır. Dini vecibe olarak kalan şeyler de, Toplumda çok fazla ne yapmıyor? Kendini maalesef göstermiyor. Ama Arap toplumuna gidin, özellikle körfez ülkelerine, özellikle körfez ülkelerine, yani işte Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, he, bu ülkelere gidin, o ülkelerde bunun dini vecibe olması yanında aynı zamanda bir kültür olduğunu da göreceksiniz. Yani ne demek? Yani adam çok dindar değil mi? Hatta cindar değil. Ama bir bakıyorsunuz, yıl sonu geldiği zaman malının ne yapıyor? Zekatını veriyor. Yıl sonu geldiği zaman malının zekatını veriyor. Ya da, ya da, malının zekatını verdiği gibi, verdiği gibi, makul bir gerekçeyle gelen, makul bir gerekçeyle gelen, dilencilik gayesiyle değil, makul bir gerekçeyle gelen, hiçbir insan ne yapıyor? Geri çevirmiyor. Demek ki, infak, ehl sünnet ve cemaat tarafından öyle bir algılanmış ki, öyle bir algılanmış ki kültürün içine sokulmuş ya. Hayat tarzı infak, hayat tarzı. Yani bir buhari düşünün, bir buhari düşünün, sabahtan akşama kadar aç. Sabahtan akşama kadar aç. Yeri geldiğinde günlerce aç. Ha, bir adam kendisine infakta bulunuyor, tam sevindim diyor, yiyeceğim içeceğim. Tak ondan daha ney? Fakir biri ya da muhtaç bir gelince her şeyi bitiriyor, götürüyor, veriyor. Eve yine boş dönüyor. Yani bunu tabiri caizse hücrelere işletmişler. Ehli sünnet böyle. Yani 1400 yıldır da böyle gelmiş. Bazen zirveye çıkmış, bazen azalmış ama hep devam etmiş. Bu bir kültür olmalı. Kültür olduğu zaman işte o zaman o toplum ne olacak? Birbirine dair ne yapacak? Anlaşacak. Yani kültür olmalı. Şimdi bakın şöyle Şii'ye bir bakın. Bana bir tane Şii gösterin ya, bir tane Şii gösterin. Mescide atsadaki ufacık bir neye işte onarımı bir katkısı geçmiş. Bana bir tane Şii göster. Ya da işte Mescid-i Nebevi'deki bir onarımı bir katkısı geçmiş. Ya da Sultan Ahmet Camii'ne bir katkısı geçmiş. Yani sultan olmak kolay mı? Zor. Ama ganimetten sana düşen hisseyi külliye ne yapacaksın? Vakfedeceksin. Ya da sultanın karısı, kocasının kendine vermiş olduğu harçlıkların külliye ne yapacak? Vakfedecek. E vakıflar kültürü işte bakın. Vakfın olmadığı bir yer var mı Allah aşkına? Yani siz ta Bosna'dan gidin başlayın, Bosna'dan başlayın, Kırmata kadar. Oradan Bağdat'a kadar, oradan Mısır'a kadar vakfın olmadığı bir yer gösterin ya. Vakfın olmadığı bir yer göster. Böyle bir kültür. Bir zamanlar işte bu kadar güçlüydü. Çünkü kültürdü bu ya. Yani kültürdü. İnsanlar bunu gönül rızasıyla yapmaya o kadar alışmışlardı ki onlar için bu çok doğal bir şeydi. Ama şimdi adam zekat verince uçuyor zekatımı verdim diyor. O zaman öyle değildi ehl Sünnet bunu ne yapmış yerleştirmiş. Bu bütün sinli ülkelerde böyle. He, gün geliyor zirveye çıkıyor. Şimdi biz belki şu sıralar aşağılardayız. Bir zamanlar çok yukarılardaydık. Biliyorsunuz o taşları, kese taşlarını. Biliyorsunuz. Yani adam isminin bilinmesini istemiyor. Geliyor keseyi o taşa koyuyor. Fakir de geliyor. iki dinar ihtiyacı var. iki dinar alıyor. Yeniden kesenin ağzını kapatıp oraya koyuyor. Arkadaşlar bu kültür. Çok önemli bir olay. Bugün, hadi yap bakalım öyle bir şey. Değil mi? Ha, kadının kolunu kesip bileziği alıyor. Geçen gün gazetede okudum, 20 bin lirasından sebep taksici öldürmüş adam. 20 ya, 20 ya. 20 lira yani, 20 lira. 20 liradan sebep bir insan öldürülür mü? Ne kadar vahşi bir toplum. Niye? Çünkü dini emirler artık Hayatın içinden ne yaptı? Çıktı. Çünkü kültürden kalkmaya başladı. Kültürden uzaklaşmaya başladı. Bugün bizim kültürümüze bakın. Siz bir sürü afa sözü var değil mi? Nereden alalım onlar? Şu hadislerden alalım. Şu hadislerden alın mı? Öyle mi yapmışlar? Adam okuyuyorsun. Allah cezanı versin diyorsun ya. Adam okuyuyorsun. Allah cezanı versin diyorsun. Halbuki adamı dua ediyorsun farkında değilsin sen. Yani. Onu bile ne yap Allah müstahakkını versin diyorsun bak mesela değil mi? Onu bile yerleştirirken senin kızgın halinde ortaya koyduğunu farklı cümlelerle ifade ettiriyor. Niye? Bu kültürün içine geçmiş. Ki kültürün içine geçtiği zaman herkes tarafından alınıyor. İşte Ehl-i Sünnet'te infak bu. ehl Sünnet infakı kültürün içine yerleştirmiş. İnfak. Her şeyde infak. Zekat o Allah'ın emri. Kimse zekatla uğraşmamış zaten. Zekat vermeme diye bir olgu yok. Neymiş o zekat vermeme olgusu? Öyle bir adam var mı ya? Zekat vermeyen bir adam o dönemde. Yani varsa da cibilliyeti bozuldur. İnsanlar sadakada yarışmışlar. Sadakada. Sadakada yarışmışlar. Bugün sen adamdan zekat alamıyorsun ya. Adamdan zekat alamıyorsun. İşte bu bir kültür. O kültür kazanıldığı an dikkat edin en müreffeh dönemler oluyor. Kaybedildiği anda ne yapıyor? Dibe vuruyor. Öyle. Yani insanlarla uğraşmayı bırakmışlar. Hayvanlarla uğraşmaya başlamışlar. Hayvanlarla. Niye? E i̇nsanlar müressel. Yani düşünebiliyor musunuz? Şurada toplanan paraları götüreceksin sen. Bosna'daki camilere yatıracaksın. Hani bugün işte diyoruz ya Arap kardeşlerimiz Allah razı olsun ne yapıyorlar işte camiler yapıyorlar. Elbette yapacaklar. Parası olan yapacak. O dönemde de buradan toplanan paralar kalkıp Balkanlara yatırılmış. Kırım'a yatırılmış. Pek çok yere yatırılmış. Bu bir kültür. Ehl-i Sünnet'in kültürü bu. Olan bunu yapacak. Olan bunu ne yapacak? Yapacak. Yapmıyorsa zaten problem var. Kimse mescit yapmakla mükellef değil. Zekatını vermişse Allah ona illa da niye mescit yapmadın diye sormaz. Ama adam diyor ki ben büyük oynuyorum. Cennette bir köşke ihtiyacım var. Cennette bir köşke ihtiyacım var. Çok önemli. Yani hep yarışmışlar. Hep hedefe doğru gitmişler. Yani i̇nşallah yeniden o günler gelir. İnşallah. Ama yani ben vakıf nameleri okuduğum zaman hayret ediyorum. Vakıf nameleri okuduğum zaman hayret ediyorum. Bu bir nasıl kültürdür? Bu? Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Mısır'da Hicaz'da okuyan öğrenciler için... Sadece Hicaz'da okuyan öğrenciler için 57 tane vakıf var. Bugün hiçbir ayakta değil, 57 tane vakıf Eğer bundan 15 yıl önceki 3 vakıf ayakta dursa, bugün Suudi Arabistan'da, Medine'de okuyan öğrencinin her birinin cebine aylık 3 riyale yakın para girerdi. Karabaş Vakfı vardı arkadaşlar, Karabaş Vakfı. O zamanın vakfiyesiyle 2 milyon riyal vardı hesabında. 2 milyon riyal vardı yaklaşık tabi temellükü haricinde yani her öğrenciki vakfiyesinde hem Türk öğrenciler hem Boşnak öğrenciler hem Arnavut öğrenciler sadece Türk öğrenciler değil Türk öğrenciler, Boşnak öğrenciler Arnavut öğrenciler bunlara her birine belli miktarda bir para vermeyi ne yapan öngören bir vakıf düşünebiliyor musunuz? neler düşünülmüş, neler? Pakistanların ayrı, Mısırların ayrı vesaire. Vesaire bu ümmet arasında bölücülük değil. Yani ne? herkes gayret etmiş. Kendi insanını ilmehli yapmak için, alim yapmak için. ...işte böyle bir kültür. Böyle bir kültür. O dönemde ilim talebesinin çalışmaya ihtiyacı yok. Evlenecek mi çok kolay. Hemen hiç böyle Müslümanların kapısını çalmıyor. gidiyorsun vakfın kapısını çalıyorsun. Diyorsun ki bak ben şerî ilim talebesiyim. E ne, vaktim geldi. E ney zihnim bulanık. Evlenmeye ihtiyacım var. Hemen evlendiriyorlar. O kadar basit. Yani Beytülmal'e bile gitmesine gerek yok. Beytülmal biliyorsunuz devletin genel bütçesinden ayrılan bir ney? Tahsisat. Ona bile gitmiyorsun yani. O bakımdan yani bu en i sünnetin kültürü. Bu kültür zirveye ulaştığında en güzel dönemler, dibe vurduğunda en kötü dönemler. Maalesef, evet. Okun. Onların dışındakiler ise Hristiyanlar, Rafiziler ve daha başkaları mallarını infak ederler ama ne yolunda? Onlar mallarını tağutun yolunda infak ederler. Maksatları Allah'ın yolundan alıkoymak, bidatlerin ve dalaletin yayılması Allah'ın dostları ile muharebedir. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu, onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mahlup olacaklardır. Ne? Kafirlikte ısrar edenler ise cehenneme toplanacaklardır. Ne? Diğer Enfay 36. Allah yolunda cihat etmek babı. <gülüyor> Ehl-i Sünnetbel cemaatin asıllarından birisi de şudur. Cihat, iyi ya da günahkar olsunlar, emirlerle beraber onların yanında kıyamete kadar devam edecektir. Bu sebeple cihadın faziletinin bildikleri, yüce hedeflerini, gayelerini ve faydalarını idrak ettikleri için nefisleri cihat aşkıyla yanar tutuşur. Kalpleri Allah yolunda şehadeti arzular. Cihatta dinin tamamı Allah'ın olur. Zulüm cihat ile engellenir, hak ortaya çıkar ve fesatın önüne geçilir. Onda yani cihatta yeryüzünde ümmet için yerleşip yayılmak Müslümanların izzetini korumak ve zayıflara yardım etmek vardır. Yine onda yani cihatta Allah düşmanlarını zelil kılmak, onları korkutmak, eziyetlerini engellemek vardır. Yine onda müminleri sınamak, kafirlere hak ettiklerini göstermek vardır. Ehl-i sünnetbel cemaat cihat ehlidir. Cihat görevini en hayırlı bir şekilde yerine getirenler onlardır. Onu her şekli ve çeşidiyle ihya edenler onlardır. Bakın hep ehli sünnet diyoruz hep. Ehli sünnet vurgusu. Niye? E yani 1400 yıllık şöyle İslam tarihine bir bakın. Nice savaşlar olmuş değil mi? Nice savaşlar olmuş. Yani aslı saadeti bir kenara koy. Onu zikretmenin çok yan. Niye zaten tarihi tarihinde bulunduğunda bir ilhamımız var mı? Yok. Sonrasına bakın. Tabi'nin dönemine bakın. Etba'a tabiin dönemine bakın. Ya da devlet bazında bakalım. Emeviler dönemine bakalım. Abbasiler dönemine bakalım. Memluklular, Selçuklular dönemine bakalım. Osmanlılar dönemine bakalım. Hep cihatla geçmiş değil mi hayat? Sultanlar bile cihat yollarında ne yapmışlar? Ölmüşler. Yeri geldiğinde yollara ne atılmışlar? Ölmüşler. E sahabeye bakın. Yüz bin küsur diyelim. Kaç tanesi Medine'de metfun Kaç tanesi Mekke'de metfun? Çoğu dışarılarda Horosan'a, Mavera'ın Nehir'e, Azerbaycan'a nerelere gitmemişler ki? Her yere ulaşmışlar. Heh, neden? E çünkü cihat dini vecibi olduğu kadar bir yaşam tarzı. Dini vecibi olduğu kadar yaşam tarzı. Ama dikkat edin hep ehli Sünnet'te arkadaşlar. Bana bir tane Şii kumandan verin ya. Bir tane Şii kumandan 1400 yıl boyunca bu taife hiçbir kumandan çıkarmaz mı? Bir tane kumandan ismi verin bana ya. Bir tane. Veremezsiniz yok. Bir tane Şii asker ismi verin ya. Aksine biz bir yanda Tatarlarla uğraşırken, bir yanda Haçlılarla uğraşırken, arkadan kıtır kıtır çoluğu çocuğu onlar kesmişler. Kana kıtmışlar. Allah'ın düşmanlarıyla işbirliği yapmışlar. Mümkün değil. Ehli sünnet dışında cihat yapan yok. Cihada ehli sünnet yapmış. Yani eğer Sultan Daniyyübi ehli sünnetten çıkmışsa, Muhammed Fatih ehli sünnetten çıkmışsa bana bir tane işte ne diyorum size Şii kumandan ismi verin. Cihat yapmış. Haçtan önüne geçmiş. Bakın, ehli sünnet çok enteresan. Ehli sünnet çok enteresan. Ehli sünnet Devletini temsil eden, yani işte Emeviler, Abbasiler, Selçuklar, Osmanlılar vesaire Hiçbir zaman için askere Şii alma ihtiyacı duymamışlardır biliyor musunuz arkadaşlar? Neden? İki şeyden dolayı. Bizzat kayıtlarda vardır. İki şeyden dolayı. Bir, Ehl-i Sünnet zaten cihat fedaisidir. Hiçbir zaman için cihat edecek adam eksikliği çekmemişlerdir. İki, güvenmemişlerdir onlara. Güvenmek mümkün değil. Çünkü Tatarlar, Bağdat'ı daha sonra Suriye'yi yakarlarken yıkarlarken onlar onlarla ittifak edip anlaşıp Ehl-i Sünnet'e olmayacak işler yapmışlardır. Çok önemli. He, o bakımdan Ehl-i Sünnet cihaz fedaisi. Bunda hiçbir ilaf yok. Bunu onlar da itiraf ediyor. Onlar da söylüyor. Çünkü diyor biz sizi zaten Müslüman görmüyoruz. Biz sizin için kanımızı akıtacak değiliz. Bakın mescide i Aksa. Şöyle bir mescid Aksa'ya bakın. Mescid-i Aksa için yapılan harplere bakın. O harfleri yapan komutanlara bakın. O komutanın ordusundaki insanlara bakın kim? Hep Ehl-i Sünnet ver cemaat. Ama Şafiler, ama Hanbeliler, ama Hanefiler çok önemli değil. Ehl-i Sünnet ver cemaati teşkil eden insanlar. Neden? Gayeleri bir. İlay kelmetullah. Gayeleri bir. Başka bir gayeleri yok. E bakın boylara. Ka nerelere varmışlar değil mi? Yani sahabenin, tabiinin Azerbaycanlarda işi ne? Şimdi hudutlarında işi ne? Osmanlı'nın Viyana'da işi ne? Ne işi var? Neden? Osmanlı kaç yıl hükmetmiş bu ülkelere? 600 yıl. Kaç tane Osmanlıca kelime var? Sırpca'nın içinde kaç tane Osmanlıca kelime var? Bulgarcanın içinde kaç tane Osmanlıca kelime var? Ama bak adam gelmiş Suriye'ye 50 yıl hükmetmiş, Fransız 40 yıl hükmetmiş, dili değiştirmiş. Öbürkü gelmiş İtalyan Libya'ya hükmetmiş, dili değiştirmiş. Fransa gelmiş Cezayir'e, işte Magrib'e, Tunus'a hükmetmiş, ne yapmış? Dinini değiştirmiş. Neden? Çünkü Müslüman'ın gayesinde ne yok? Emperyalizm yok. İlahi Kelime Tullar. Müslüman olursan ne hala? Olmazsan cizyeni vereceksin arkadaşım. Cizyeni vereceksin. Cizyeni ver, sadık kal, hıyanet etme, bütün ne Özgürlükler senin. Bak bütün özgürlükler. Filizende var, havranda var, ibadetinde var, canında kutsal, malında kutsal, karında kutsal, kızında kutsal, Eğitiminde kutsal. Hepsi kutsal. Şimdi bak Heybeli Adada bir ruhban okulu açılacak kıyamet kopuyor. Osman döneminde böyle bir tartışma yok ki. Elbette açacak adam ya. Elbette açacak. Eğer, eğer, eğer, eğer o adam, o adam cizlesini veriyorsa, senin de kanunlarına sadıksa ne yapacak? Okulun açacak. Ama bir şartla. Hıyanet etmeyecek. Eğer edersen, eğer edersen seni gelir... Patrikhanenin kapısı önünde idam eder. İşte Allah'ın adaleti. Yani yasak koyma yok. Yasak koyma yok. He. O bakımdan yani ehl-i sünnet cihat ehli. Bunda hiçbir hilaf yok. Ancak cihat ehli derken ehl Sünnet'in sünneti, ehl sünnetin cihadını kan akıtma sevgisi ya da kan akıtma azmi ya da muhabbeti olarak görmemek lazım. Yani bu vahşice duygulardan dolayı yapılan bir eylem değil. Bu Allah'ın emrine ittiba, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini imtisal niyetiyle yapılandır. Onun için bak futuhattır, işgal değildir. İşgal yapmamıştır, fethetmiştir. Fethettiği ülkelerdeki insanlara da iyi davranmıştır. Kötü davranmamıştır. Ehl-i sünnet verilme cemaatin bu yönü barizdir. Bunu zaten aslında... Muhalifleri de ne yapıyorlar? Söylüyorlar, izah ediyorlar. O bakımdan he, cihadı böyle kötü duyguların ya da insanın içindeki vahşi duyguların neye geçtiği, harekete geçtiği ya da ortaya konduğu bir alan olarak düşünmeyelim. Böyle bir şey yok. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine bakarsak zaten bunu ne yaparız? Görürüz. Şöyle Mekke'nin fethine bir bakın. Neler yapmışlar o sahabe, değil mi? Neler yapmışlar? Kaç kişinin kanı akmış Mekke'nin fethinde? Kaç Masum'un kanı akmış? Hangi evin kapısı kırılıp içeri girilmiş? E oradan İstanbul'un fethine gelin. Oradan İstanbul'un fethine gelin. O papazlar değil miyim diyeyim ki yola çıkıp Fatih'e bizi bu Konstantin'in şerrinden, zulmünden kurtardığın için sana müteşekkiriz diye? Çünkü niye? Zulüm yok. Zulüm yok asla. Kesinlikle yok. Fetih bu. İşte cihat fetihle eşdeğer. Yani bazen müdafaa niyetiyle yapılır. Eskiden müdafaa niyetiyle yapılan cihat yokmuş ki. Yok. Müslümanlar hep hücum halinde. Müdafaa halinde yok. İşte bazen haçlılar ara sıra Papa'nın neyiyle kazıyla toplanırlarmış. Gelip derslerini alıp dönerlermiş. Onun dışında hep hareket hali. E şimdi hep biz müdafadayız. Çünkü niye? yok ruh yok ruh bitti öldü niye o ruhun altında tevhid var değil mi o ruhun altında ne var tevhid var o ruhun altında la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ı her yerde ne yapma ilan etme aşkı var çok önemli ha, o bakımdan bu ehl-i sünnetin yine de ehl-i sünnetin olacak kıyamete kadar hiç şüpheniz olmasın. İşte orada bazı Şialar çıkar, bir şeyler yapar, hariciler çıkar, bir şeyler yapar. Bunlar hep göstermelik, yalan. Dolan. Hiç neticesi yok. Onlar değil mi ki, Azerbaycan-Ermenistan savaşında sırf Azerbaycan hükümeti bunlara, davetçilerine, kapılarını açmadı diye Ermenistan'a yardım edenler? Onlar değil mi ki, Bosna Harbi'nde Boşnak hükümeti kendilerine iki tane meşrti tahsis etmedi diye Sırplara yardım edenler. Onlar biliniyor. Bunu bilmeyen yok. Gidin, gidin Tacikistan'a. Bakın Tacikistan şafidir. Ehl-i sünnettir genel itibarıyla. Ama dilleri nedir biliyor musun Tacikleri? Farsçadır. Farsçadır. Tacikistan hükümeti bunlara cami vermedi diye Tacikistan'a yapmadık etmedik bırakmadılar bunlar. Niyetleri çünkü bunların cihat değil. Niyetleri bunların kesinlikle dini öğretmek değil. O bakımdan yani bunu gene yapacak olan ehl-i Ne zaman? E bir vakti var elbet. Gelecek. Rabbimin nasip edeceği bir vakit var. Bizim için önemli olan önemli olan dinimizi öğrenmeye ne yapmak? Gayret etmek. Dinimizi öğreneceğiz. Gayret edeceğiz. Gayret edeceğiz. Onun zamanı gelince o fedaisi ne yapacak? Çıkacak. O bakımdan niye hiç tereddütünüz olmasın? Heh. Yani neden ümmetin hali böyle? Yani ümmetin halinin neden böyle olduğunun bir sebebi değil. Onlarca, yüzlerce sebebi var. İlk sebebi tevhid bilinmiyor. İkincisi tevhid bilinmediği için cihat ruhu zaten ne? İflas etmiş durumda. Ya asabiyet için, ya kavmiyet için, ya cemaat için, ya batıl akide için ne var? Savaş var. Bunların hiçbiri cihat değil. Hiçbiri ne değil? Cihat değil. He, ya da olan cihatlar vatan müdafaları. Olan cihatlar vatan müdafaları. O müdafilerin bir kısmı şehit gidiyor, bir kısmı da maalesef şehit gitmiyor. Çünkü niye? Önemli olan ney? O cihadı yapan insanın akidesi ve neyi? Niyeti. Yani şehitlik kutsal bir mekanizma. Yani Türkiye'de mesela bir sürü şehit var değil mi? Basın şehidi var, bilmem ne şehidi var. Şehit olmak o kadar kolay değil Şehit olmak için belli neler lazım? Kaydeler lazım. Ha. Ama ehl Sünnet bunu zamanında yapmış. Ve hakkıyla yapmış arkadaşlar. Hakkıyla. Hakkıyla. Emin olun. Hakkıyla yapmış. Hasanül ül Basri'ler çıkarmış. E onun başında işte Muaviye radiyallahu Yani düşünebiliyor musunuz? 12 ayın 3 ayı sadece oturuyor. 12 ayın 3 ayı. Geri kalan bütün aylarda nerede? Cihat boylarında. Hani Haccacı zalim derler ya. Bize Haccacı kötülerler işte. Şu Haccac şöyle yaptı, böyle yaptı. Vallahi bir şeyler yapmış ama ben Haccac'ın o yaptığı şeylerin ötesinde bir şeyler yaptığını daha biliyorum. Ne? Haccac gibi bir adam çıkarmamış İslam ümmeti. Ne? Kafirlerin boynunu vurmada, kafir boylarını ne yapmada, fethetmede, onların neyini sıkmada Önü Öyle bir adam. Yani bizim zalimimiz bile cihatçı ya. Zalimimiz bile. Bizim zalimimiz bile. Hani zalim diyorlar ya adama. Zalimimiz bile böyle. Ama karşı taraftan bir tane gösteremezsiniz. Bana bir tane hariciyi gösterin. Onların işi nedir biliyor musunuz? Kafirlerin boynunu vurmak değil. Adam diyor ki ben niye kafirin boynunu vurayım? Kafirle uğraşmama gerek yok diyor. Yerli kafirler diyor. Önce diyor Müslümanların boynunu vuracağım diyor. Eşte ne yapmışlar? Kaba binül Eretin cariyesi ki neydi? Hamileydi değil mi? Kadınca saç yolculuğunda heh, hadi demişler bakalım. Hüküm kimi? Kadın şunu diyememiş. İnil hükmü illallah diyememiş yani. Cahil kadın işte. Demediği için hançeri çıkarmışlar. Kadının karnını yarmışlar. Kadını bir tepeye o ceninde bir tepeye atmışlar. Bunların cihadı bu. Ehl-i sünnette bir örnek gösterin. Masumu öldürdüklerine dair bir örnek gösterin. Bir örnek. Ha, örnek var. La ilahe illallah diyen bir sahabi, La ilahe illallah diyen neyi? Bir neyi? Müslümanı diyelim. Öldüren bir örnek var. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şakşaklamış mı? Yani dikkat etmek lazım. Ne yapmamış? Teyit etmemiş yaptığını. Aksine ne yapmış? Takviye etmiş değil mi? He. İşte Ehli Sünnet bu. Yani Ehli Sünnetin cihat anlayışı bu. Bu kıyamete kadar da devam edecek. O bakımdan hiç kimsenin şeyi olmasın, tereddüdü olmasın. Evet, o. Onlar kendisiyle Müslümanların akidelerinin, ahlaklarının, edeplerinin, bütün dini ve dünyevi işlerin ıslahı, ilmi ve ameli terbiyelerinin kastedildiği cihatı yerine getirirler. İşte yukarıda sözünü ettiklerimiz cihazın aslını ve temelini oluşturan çeşitidir. Yine onlar kendisiyle İslam'a ve Müslümanlara saldıran kafir, münafık, mülhit ve İslam düşmanlarının def edildiği, edildiği cihadı yerine getirirler. Onlar Hüccet ve Burhan'la her zaman ve mekanına uygun yöntemle cihat ederler. <gülüyor> Tarih onların nice zaferlerine ta tanıklık etmiştir. Nece kereler İslam düşmanlarına hezimet kadehini tattırmışlar, mazluma yardım etmişler ve zor durumda olanın hakkını savunmuşlardır. <gülüyor> İslam ümmeti <gülüyor> her ne kadar zillet ve düşkünlüğe düşer olsa da, cihat ruhu ümmetin çocuklarının kalplerini nüfuz eder ve damarlarına dolaşır. Bu kısa bir süredir. Sonra uykusundan uyanır. Mücadele için Allah'a tevekkül gücü ve gücünün yettiğince ona hazırlıkta bulunur. Sonra geride bıraktığı izzetine ve me mecidine geri döner. Allah Azze ve Celle mümin kullarının vasfında şöyle buyurur. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte onların kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. İşte bu mümin erkeklerin vasıflardır arkadaşlar. Dinin emirlerini yerine getirmek, ehlini ayağa kaldırmak, güçleri yettiğince mal, söz, bedeniyle gizli ve aşikar bir şekilde dinine yardımda Allah'a verdikleri sözde tam bir doğruluk. Tam bir sebat, sabır, cesaret, dine yardımı dokunacak her vesileyi edinmek o müminlerin vasıflarından bazılarıdır. Evet dine yardımı ne yapacak? Dokunacak her vesileye edinmek. Bu şehzadenin özellikle Allah rahmet eylesin üzerinde Amin. durduğu bir olgu. Amin. Dine yardım edecek her vesile. Çok önemli. Evet. Evet. Onlardan kimisi canını, kimisi malını vermiş, kimisi kardeşlerini dinin işlerini yerine getirmeleri için teşvikte bulunmuş, kimisi onların arasında nasihat, tealüf ve birliktelik için koşturmuş, kimisi kavliyle, kimisi makamı ve haliyle, kimisi de bunların hepsiyle çalışmıştır. İşte onlar dinin erleridir. Müslümanların en hayırlarıdır. Din onlarla ayağa kalkmış, onlar da dinle. Onlar imanlarında, cihatlarında ve sabırlarında sarsılmaz dağlar misal edilirler. Ulaşmak istedikleri şeyde hiçbir şey onları engelleyemez. O yola girmekten hiç kimse onları alıkoyamaz. Bu uğurda başlarına felaketler ve musibetler gelir. Bütün bunları sabit bir kalp ve geniş bir göğüsle karşılarlar. Çünkü onlar bilirler ki bunun neticesinde hayır, felah, sevap ve kurtuluş vardır. İmanları zayıf, basiretleri kör olan, kötümser, sırt dönen ve korkudan titreyenlerin, titreyenlerde ise durum tam aksinedir. Onlardan bir yardım göremezsin. Onlardan bir ciddiyet bulamazsın. Cimrilik onlara sahip olmuş, korku onları ele geçirmiş, umutsuzluğu ele almıştır. Onların içerisinde Müslümanlar arasında düşmanlıkla dolaşanlar korkaklar ve sırt dönenler vardır onların içerisinde kötümserliğin kendilerine her şeyi yaptırdığı insanlar vardır Müslümanların zayıflığını düşmanların tuzağını görünce hemen İslam'ın yükselişinden ümidini keser ve Müslümanların kaybetmeye ve yıkılmaya mahkum olduğuna kesin olarak inanırlar onlar çok büyük bir yanılgıya düşmüşlerdir. Bu zayıflık gelip geçicidir, sebepleri vardır. Eğer bu sebepler izale edilirse İslam'ın izzeti geri döner. Müslümanlar ancak Rabblerinin kitabına, Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalefet etmeleri, Allah'ın ümmetlerin hayat maddesi olarak yarattığı, Çevni sünnetlerden sakınmalı nedeniyle zayıf ve güçsüz düşmüşlerdir. Eğer dinlerinin onlar için öngördüğü şeye dönerlerse muhakkak suretle hedefin tamamına ya da bir kısmına ulaşırlar. Bu aşağılık, rezil mezhebi, rezil mezhebi, kötümserlik ve tembellik İslam tanımaz. Ehlinden olana razı olmaz. Bilakis çok şiddetli bir şekilde ondan sakındırır. İnsanlara başarının elde edebilecek bir şey olduğunu, her zorlukla birlikte bir kolaylık olduğunu açıklar. Bu kötümsel korkakların karşısında, büyük emeller taşıyan, çok büyük davalar iddiasında bulunan, yapamayacakları şeyleri söyleyen bir taife vardır. Onların İslam'ın meclinden ve yükselişinden, övülecek sonucun, İslam'ın olacağından, ehlinin yükselmesinin tek sebebinin onun yüce değerlerine ve hidayetine dönmek olduğunu konuştuklarını görürsün. Fakat onlar dinleri için en ufak bir bedeni ya da mali fayda sunmazlar. İddia ettikleri ve söyledikleri şeyleri gerçekleştirmek için hiçbir ciddi girişimde bulunmazlar. Hak ehline, doğruluk ehline gelince Onların yapmış oldukları daha önce geçmişti. Onların hali Allah yolunda şevkle ve gayretle Allah düşmanlarına karşı kılıçla ve mızrakla savaşmak kalemle ve dille mücadele etmektir. Başka taifeler ise bu konuda doğru yoldan sapmışlardır. Örneğin hariciler futperestler ile ateşkes yapmışlar. Silahlarını iman ehline yöneltmişlerdir. Rafiziler ise cihat ancak masum imam ile beraber yapılır. Şeklindeki zanları sebebiyle kılıçlarını kırmışlar, onları tahtadan kılıçlarla değiştirmişlerdir. Bu nedenle Haşebiyye ismiyle isimlendirilmişlerdi. Keşke onlar bu sınırda dursalar, koymuş oldukları bu esaza iltizam etselerdi. Halbuki onlar Müslümanları acizlik ve gösterişle ayıplamakta, onlara karşı mülhitlere ve kafirlere destek olmaktadırlar. Onlar Müslümanlarla harp eden her bir düşmanın yanında yer alırlar. Müslümanlara zarar verebilecekleri bir fırsat yakaladıklarında hemen acele ederler. Müslümanların dikkatsiz oldukları gaflet anlarına denk gelirlerse bu esnada onlara zarar verirler. Şehir İslam Hübni Teyime Rahimullah dedi ki, bu sebeple Rafiziler Moğolların İslam beldelerine girmelerindeki sebeplerin en büyüğü idiler. Vezir bin el-Alkami ve başkalarının Nasir, Tusi gibi kafirlerle olan kıssaları Müslümanlara karşı kafirlerle, kafirlerle işbirliği yapmaları 7'den 70'e herkesin bildiği bir şeydir. Aynı şekilde onların Şam'da bulunanlar, Müslümanlara karşı müşrikleri desteklemişler, onlara çok büyük yardımla bulunmuşlardı. İnsanlar bütün bunları bilmektedir. Aynı şekilde Kazan, Şam'a ulaşıp da Müslümanların birliklerinin direnci kırıldığında, Hristiyan kafirlere ve onların dışındaki Müslümanların düşmanlarına destek verip yardım etmişlerdir. Müslümanların çocuklarını köleler gibi satmışlar, ve Müslümanlarla açık bir şekilde harp etmişlerdir. Bazısı haç sancağını taşımıştır. Onlar eskiden Müslümanlar Beytül Makdis'i Hristiyanlardan kurtarana kadar Hristiyanların Beytül Makdis'i istila etmelerinin en büyük sebeplerinden idiler. Ve dedi ki, geçmişte kalanlardan nakledilenleri ve duyulanları bırak. Her akıl sahibi kendi zamanında, kendi zamanına yakın bir zamanda ortaya çıkan şeylere, İslam'da ortaya çıkan fitnelere, şerlere ve fesada baksın. O, onların büyük bir kısmının rafizilerden geldiğini, onların fitne ve şer bakımından insanların en kötüsü olduklarını görür. Onlar, fitne ve fesat çıkarmaya, Müslümanların arasına ...fesat sokmaya imkan veren durumlarda... ...oturmazlar. Elhamdülillah. Diğer evet, şükür. Müslümanların... ...işleriyle ilgilenmek babı. Ehl-i sünnet bel cemaat... ...Müslümanların işleriyle... ...en çok ilgilenenlerdir. Onların yardımı... ...haklarını eda etmeleri... ...onlardan eza'yı... defetmek, ...başlarına gelen zulmü... ...kaldırmak için... Gayret sarf etmektir. Sevişlerine ortak olur. Hüzünlerini paylaşırlar. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinden, şu ayetindeki gibidir. Mümin erkekler ve mümin kadınlar da birbirlerinin velileridirler. Tövbe suresi 71. Ayeti ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisidir. Dostluk ve sevgide müminlerin misali... Tıpkı bir vücudun misali gibidir. O vücuttan bir uzu rahatsızlandığında vücudun kalan kısmı da ateşlenmek ve uykusuzlukla ona ortak olurlar. Bukhari Müslümanisi. Ve mümin, mümin için tıpkı bir kısmı, bir kısmını takviye eden bina gibidir. Ve Allah'ın parmakla birbirine kenetledi. Bu da Buhari Müslümanlığı. Evet, bunlar açık yani bunları açıklamaya <gülüyor> gerek yok. Diğer budan. Müslümanların kelimesini hak üzere birleştirmeye olan hırsları babı. Ehl-i sünnet birliğin rahmet, ayrılığın azap olduğunu bildiği için Müslümanların birliği, işlerin düzene koymak, kelimelerini hak üzere toplamak ve onların arasındaki niza ve ayrılık sebeplerini izale etme hususunda son derece hırslıdırlar. Çünkü Allah Azze ve Celle birleşmeyi emretmiş, ayrılığı ise yasaklamıştır. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ey ee iman edenler! Allah'tan ona yaraşır biçimde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Allah'ın ipine Topluca sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Ali İmran 102-103 Ehl-i Sünnet dışındakiler ise Müslümanların arasını ayırmak için koştururlar. Müslümanların safları arasında ayrılık tohumları ekerler. En ufak hadisede onların arasında bölücülük yaparlar. Onları gruplara ayırıp bir kısmını diğer bir kısmına karşı kışkırtırlar. Bazlarını kullanarak diğerlerini aldatırlar. Devam edelim hocam? Yeter. Yeter. Yeter. Kaçta kaldık? Eylül, şimdi, yani güzel olarak, 35. kaldık Evet, var mı soru, soru.